Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Atlas gösteri takdim eder. ki millet yazan Ali Ünal yayına hazırlayan İbrahim Sadri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 Başka ilahlar edinenler Bileceklerdir Artık ayetler öylesine Burucu ve her şeyi Açıkça ortaya koyucu biçimde geliyordu ki Mekke'nin Müşrikleri ayaklarının altında Bir şeylerin kaydığını fark ediyordu Peygamber Onları öylesine korkutuyordu ki Sanki gök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 Dağların yürütüldüğü, gebedebelerin bile terk edildiği, yabani hayvanların bir araya toplandığı ve denizlerin kaynaştırıldığı Bileceklerdir, sura üfürülüp de nefislerin çiftleştirildiği, kabirlerin içlerinin dışa çıkarıldığı,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 Ve yük taşımanız için yaratan, geceyi gündüzü, ayı ve yıldızları buyrunuza veren, kendisinden taze et ve süs eşyası çıkarmanız, her türlü nimetlerinden yararlanmanız için denizi size boyun idil. Gemilere binip o denizde suları yara yara gidiyoruz. Allah iki denizi birleştirmiş ama aralarına bir geçit koymuşlar.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 Alabildiğine ve açıkça tebliğ. Müşrikleri tüm çirkefliliyle ortaya koyma ve gizli gizli onlarla alay etme ve cehennemle korkutma. Çoklukta yarışmak sizi oyaladı da oyaladı. Kabirleri ziyaret edinceye kadar. Hayır bileceksiniz. Hayır hayır bileceksiniz. Hayır eğer Yakinan bilmiş olsaydınız görürdünüz cehimin sonra onu gözlerinizle göreceksiniz. Sonra o gün her nimetten sorulacaksınız. Güçlükleri böyle teşhir ediyordu Resul-i Ekrem. Önlerinde hiçbir zaman eğilmiyor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 Allah'ın elçileri, Resulü aldatmıyorum. Onlardan önce Nuh kâbi vardı yerinde. Allah onlara da nimetler vermiş. Ama şükretmeyi unuttukları zaman kendilerine Hazreti Nuh'u göndermişti. Ne var ki bin seneye varan debliği süresince çok az kişi inanmıştı Nuh'u. Ve Allah insanların hala konuştuğu bir tufanla yok etmişti. Kârı. Artık bir efsane olarak anılır olmuşlardı insanların birilerinde. Onlardan önce Ağat kavmi geçti yeryüzünden. Mekkelilerden daha güçlüydüler. Allah kendilerine bol servet vermişti ve rahat bir hayatın içinde yüzüp gitmekteydiler. Şükretmeyi unuttukları zaman Allah kendilerine huzur gönderdi. Dinlemediler. Zorbaların ardından gittiler ve Allah... ...korkunç bir rüzgarla ...yerin dibine geçiriverdi hepsini. Hurma kütükleri gibi devirdi onları... ...ve bu kendisine hiç zor gelmedi. Zebut Kambi... ...Mekkelilerden daha güçlü... ...daha zengin... ...mal ve evlat bakımından daha ilerledi. Rahat rahat yaşayıp giderlerken... ...Allah kendilerine salih'i gönderdi. O da... Tüm Resuller gibi tek bir Allah'a ibadet etmeye çağırdı kavmini. İnanmadılar. Bozguncuların peşinden gittiler. Bir sarsıntı yakaladı kendilerini Ve yurtlarında dizüstü çöküverdiler de yok olup gittiler. Lut kavmi kendilerine gönderilen elçiyi dinlemedi. Onun getirdiği dine inanıp da yaptığı ahlaksızlığı terk etmedi. Sonunda Allah üzerlerine taş yağdırarak hepsini helak etti. Yalnızca Lut'u ve müminleri kurtardı. Medyenliler nimetler içinde yaşıyorlar ama Allah'a şükredeceklerine ona ortaklar koşuyorlar. Her yolun başına oturup insanları iman etmekten alıkoymaya çalışıyorlar ve şu ayıp peygamberle iman edenleri yurtlarından çıkarmaya uğraşıyorlardı. Derken dehşetli bir sarsıntı kendilerini yakaladı da öncekiler gibi helak olup gittiler. Kendisini yeryüzünün en büyük Rabbi sanan Firavun ve adamlarını çoklukları, servetleri ve güçleri Musa'nın karşısında denizde boğulmaktan kurtaramadı. Bütün bunlardan sonra vahiy dili şöyle hitap ediyordu Mekkelilere. Yeryüzünde gezip de sizden önce geçen ve elçileri yalanlayan kavimlerin başlarına gelenlere bakmaz ve ibret almaz mısınız? Siz ey şirkin elebaşları, yeryüzünde büyüklenen ve insanlar üzerinde Rableşmeye kalkan Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Ebu Süfyanlar, Ümeyye bin Halefler, Asbin vailler Nadir bin Halisler, kendiniz inanmadığınız gibi, inananlara da engel olmaya çalışır. Herkesi kendi dininizde görmek ister ve sizden önce sizin yaptıklarınızın aynısını yaptıkları için helak olanların sonlarından ders almaz mısınız? Onlar sizden daha güçlüydü. Eğer gücünüze güveniyorsanız yere ekip sürmüşler ve imar etmişler. Koca koca evleri ve sarayları vardı. Eğer başınızın üstündeki tabanlara güveniyorsanız, bunların hiçbiri onları Allah'ın azabından kurtaramadı. Gezinde gör, Zulmetmelerinden dolayı çökmüş, ıpsız kalmış evlerini. Sizin başınıza gelecek bunlardan farklı olmayacaktır. Öyleyse neden iman etmiyor? İman etmek isteyenlere engel oluyor ve yeryüzünde yeryüzünde ...fesat çıkarmaya devam ediyorsunuz. Apaçık bir tebliğ bu. Hikmetle ve güzel öğütle yapılan bir tebliğ. Bıkmadan, usanmadan anlatması gerekiyordu Resul'ün. Kızmaması, sinirlenmemesi... ...ümitsizliğe düşmemesi... ...ve en güzel biçimde mücadele etmesi gerekiyordu. Tevhidin devletinden söz etmedi Resul. Ekonomik ilkelere değinmedi. Tevhidi başka dinlerle bu açıdan karşılaştırmaya kalkmadı. Önce anlatması gereken bunlar değildi. Kafa çatlatırcasına bir Allah'a imanı ve onun dışındaki tapınılan nesneleri reddetmeyi... ...tebliğinin ilk ve temel konusu yapmıştı. Tevhid, insanlar üzerinde egemen olmak, insanlar üzerinde Rableşmek için değil, insanlara egemen olanları ve sahte ilahları, sahte Rableri alaşağı edip insana insanlığını kazandırmak ve her insanı tek bir Rabbin önünde aynı hizaya getirmek için tebliğ edilir. Bu bakımdan Firavunların, Karunların ve sihirbazların gönlünü almak istemez O. Çünkü, Namlusunu onlara çevirir, kirliliklerini insanlara yaptıklarını açıkça ortaya kor ve onları da tüm insanlar gibi iman edip insan olmaya çağırır. De, ben de sizin gibi ancak bir beşerim, ancak bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Ondan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir dediler. De ben onu kendiliğimden değiştiremem ben ancak bana vahyolana uyarım Rabbime asi olursam büyük bir günün azabından korkarım. İşte seni kendinden önce ümmetler geçmiş olan bir ümmete Rahman'ı inkar ediyorlarken kendilerine sana vahyettiğimizi okuman için gönderdik. De, o benim Rabbimdir, ondan başka ilah yoktur, ben ona tevekkül ettim ve onadır dönüşüm. Eğer Kur'an onunla dağlar yürütülse veya onunla yer parçalansa ya da onunla ölüler konuşturulsa yine bu Kur'an olurdu. Emrin hepsi Allah içindir. İman edenler hala anlamadılar mı ki eğer Allah dilemiş olsaydı insanların hepsi yola girerdi. O kafirler ise elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına musibet gelir veya yakında yurtlarının başına konar ve sonunda Allah'ın vaadi gelir. Gerçekten Allah vaadinden dönmez. Artık iki yol, iki topluluk, iki ayrı kutup, iki millet vardı Mekke'de. Bir yanda müşrikler, öte yanda müminler. Bir yanda tevhid, öte yanda şirk. Evler bölünmüştü. Anneler putlara taparken oğullar tevhide gönül bağlıyordu. Bir ev vardı Mekke'de. Baba Ebubekir Bekir mümin, oğullar Abdurrahman ve Abdullah müşrik. Bir başka evde ev sahibi Ümeyye bin Halef, Azılı Müşrik, Habeşli köle Bilal, Mümin. Bir diğer evde baba Ebu Uhayha Müşrik, oğul Halit, Mümin'di. Tevhid ikiye bölmüştü Mekke'yi. Karıyı kocasından, oğlu anne babasından, kardeşi kardeşten, köleyi efendisinden ayırmış ve yeni bir topluluk ortaya çıkarmıştı. Eskiden de öyle olmamış mı? kan bağını, çıkar bağını, kavim, aşiret, renk veya dil bağını temel kabul eden cahili toplumlarda tebliğ edilmeye başladığı andan itibaren ikiye bölmüştü tevhid. Aileleri, aşiretleri ve kavimleri. Kur'an örnekler veriyordu geçmiş ümmetlerden. İman edenler için iki salih kul, Nuh ile Hud'un, zevcelerini anıyor, Resul zevcesi olmanın kendilerini kurtaramadığını belirtiyordu. Nuh'un iman etmeyen oğlunun suların altında kalarak boğulduğunu bulun üzerine Nuh'un, Rabbim o benim ailemdendi, senin sözün elbette haktır demesi üzerine Allah'ın o senin ailenden değildi, o yaramaz iş yaptı. Bilmediğin bir şeyi benden isteme, muhakkak sana cahillerden olmamana öğütüverim dediğini naklediyor. Ve inanç yönünden bir olmayan insanların aileden veya cemaatten sayılmasının cahiliyet geleneği olduğunu açıklıyor. Kopmuştu tevhid milleti, şirk milletinden. Ey kafirler diyorlardı onlara. Sizin ibadet ettiklerinize biz ibadet etmeyeceğiz. Siz de bizim ibadet ettiğimize ibadet etmezsiniz. Biz sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmeyiz. E, siz de bizim ibadet ettiğimize ibadet etmezsiniz. Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. resul Mekkelilerin yanından geçtikçe müşrikler işte Haşim oğullarından kendisine gökten haber geldiğini iddia eden kişi diyerek birbirlerine işaret ediyor ve kendilerince eğleniyorlardı. Alay kolaycıların düşünce ve eylem alanında varlık gösteremeyenlerin, acizlerin ve zavallıların hiçbir zaman karşı koyamayacakları bir harekettir. Mekkeli müşriklerinde başlangıçta ve aşağı yukarı sona kadar başvurdukları en önemli silahları buydu. İşte kendisine gökten haber geldiğini söyleyen genç, kıyamet kopacak da sorguya çekilecekmişiz. Biz cehenneme kendisi cennete gidecekmiş. Tebliğin en büyük silahı ise sabırdır. Önce alaya karşı sabır ve katlanma. Müminler ve Allah'ın Resulü, kendileriyle alay eden müşriklerle karşılaştıkları zaman,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 Burunlarının yere sürtüleceklerini bilirlerse alay edenlerin yanından geçerken onların zavallılıklarına neden acımasınlar? Ve neden alaylarına gidip geçmesinler? Tevhid geldiği kavmi, girdiği evi ve aileyi ikiye bölmüştü.